Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar İyi efendim, akşamlar. hoş geldiniz. Ben e, hocama bir sorum olacaktı. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar kardeşim. Buyurun. Ben iki tane yıllardır iki tane engelli oğlumla yaşıyorum. E, uzun yıllar çok sıkıntılar çektik. Ben kaçak elektrik kullandım. Hani çünkü çok zor durumdaydım. Ne yapmam gerekiyordu? Komşuların tavsiye üzerine kaçak elektrik kullandım. Ha, şu anki durumum o, o zamankinden biraz daha farklı. Allah'a şükürler olsun. Ama ben vicdanen hiç huzurlu değilim. Ne yapmam lazım? Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederiz. Hayırlı Rica akşamlar diliyoruz. Allah kolaylıklar ihsan etsin. Kardeşime sabır Hı. versin Cenab-ı Hak ve bu hizmetinde kabul buyursun. O insanlara yapmış olduğunda yardımdan dolayı ecrini bollaştırsın inşallah. Kendi Hı. evladı da olsa onların bakımını üstlenmesi ve onlara bakması onun için büyük bir ecirdir. Rabbim ecrini kat kat versin inşallah. Tamam. E, kul hakkı dediğimiz vakitte sadece insanlar gelmez, sadece Müslümanlar akla gelmez. Ya kainattaki bütün canlı varlıkların hepsinin hak ve hukuku vardır. Dolayısıyla bir insana vermiş olduğumuz zarar e, nasıl ki ondan sorumluyuz ve onu kıyamet gününde helalla, e, hesaplaşmak zorunda ise eğer bir affedersiniz hayvana da bir zarar vermişsek, tahammülün üzerine mesela yük yüklemişsek, onun bakımını yemesini, içmesini, temizliğini riayet etmemişsek, kıyamet günü hepsinden sorumlu olacağız ve Allah bundan bizi hesaba çekecektir. Heh, kamu hakları da, kamu hakları da kul hakları içerisindedir. Dolayısıyla bu kul hakkını ödemek zorunda olduğumuz gibi, kamu haklarını da ödemek zorundayız. Ancak burada ben işte kaçak elektrik kullandım deyip gitse devlete ödemek için, bir ceza ile karşı karşıya kalabilir bilmiyoruz yani ben şu anda hukuki mevzuatı bilmediğimden dolayı tahmini olarak cevaplıyorum böyle Belki bir cezayı alması da diyorsun, kişiyi ne yapabilir zora sokabilir yani tövbekar olmuş pişman olmuş bir kişiyi zora sokabilir bu durumda bu parayı bir şekilde sahibine ulaştırması gerekir sahibi kim paranın devlet evet. devletse o zaman bunu bağış adı altında maliye göndermesi gerekir bağış maliye kabul ediyor mu etmiyor mu da bilmiyoruz şu anda hmm. Bilmiyoruz. Çünkü bu mevzuatı bilmiyoruz. Eğer maliye bağış kabul etmiyorsa, kul hakkı üzerinde kalacak, Ha o zaman devletin vazifeleri nelerdir? Değil mi? Vatandaşının can, mal, namus güvenliğini sağlamak olduğu gibi vatandaşın ihtiyaçlarını da sağlamak nedir? Devletin temel görevler arasında. O halde yapması gereken nedir diyelim? İşte milli eğitim. Hı hı. Devletin görevi değil mi? Bir okul açacak. Ha Gider herhangi bir okula, ne kadarsa hak, gücü varsa ondan daha fazla da yapabilir. Diyelim ki bir e, kalem alır, çok azsa. E, büyükse bir, bir bilgisayar alır, demirbaş. Hı hı. Diyelim daha büyüktür bir sınıf yapar. Tamam, bu şekilde hakkı sahibine ulaştırmaya gayret eder. bu surette hakkın sahibi kimse, eğer ona ulaştırdığında bir zarar görmeyecekse kendisi, o zaman mutlak surette hakkı sahibine ulaştırması ve ona vermesi gerekir. Ancak büyük bir zarar göreceksiniz. Mesela bırakın Türkiye'yi, siz Almanya'da yaşıyorsunuz, de Allah korusun, Allah korusun, yaşayan bir kardeşimiz gitmiş bir mağazadan bir şey çalmış. Yani bu Almanya'daki kafir bir insan, mağazı kafir ait. E biz kafir diye onun malını çalabilir miyiz? Haşa? Hayır, haşa. Müslümanın malından daha değerli. Asla ne Müslümanın malına el uzatırız ne de kafirin malına ne yaparız? El uzatırız. Asla uzatmıyor. E bunu ödemek zorunda ama bunu gelip kardeşim ben bunu çaldım işte bunun değerini veriyorum dediğinizde alır sizi içeri tıkarlar. Heh. Böyle bir zarar geleceği vakitte ne yapacak? Bunu bunu e, devletin bakmakla yükümlü olduğu var şeylere verecek. Devletin bakmakla yükümlü olduğundan birisi de nedir? İnsanlardır, fakir fukaradır. Sosyal devlet olmanın gereği fakirlerin elinden tutmaktır. Ha, götürür, kazancını bütün çalışmasına rağmen kazancını temin eden bir fakire ne yapar? Verir orada ve böylece kurtarır. Bu kardeşimizde maliye ulaştırma imkanı varsa maliye ulaştırır. İmkanı yok ise o zaman devletin burada çünkü kurumları vardır. O kurumlara parayı ne yapar? Demirbaş olarak ulaştırır. Bu da mümkün değilse o zaman sosyal devlet olmanın gereği olarak bu Türkiye'de dünyada böyledir. Fakir ve fukaranın yanında olmak zorundadır. O zaman bir fakire bu parayı ne yapar? verir ve böylece bu haktan kurtulmuş olur. Yalnız bakın sırayla gidecek. Birinci olmazsa iki iki olmazsa üçü yapacaktır. Böylece bu kamu hakkından ve kul hakkından kurtarmış olacaktır kendisi. Evet.